či kainat bugün 30 Kasım Çarşamba. Yıl 2016 ay 11 gün 335 Kasım 23 1438 Hicri Sefer 30 1432 Rumi Kasım 17 Günün şiiri Hüznün kuşları Ben bütün hüzünleri denemişim kendimde Canımla besliyorum şu hüznün kuşlarını Bir bir denemişim bütün kelimeleri Yeni sözler buldum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 Hain bir aşk bu, kökü dışarıda. Olur böyle şeyler ara sıra, olur ara sıra. Cemal Süreyya Günün Tarihi <gülüyor> 91 yıl önce bugün 30 Kasım 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünün arkasındaki duvara Hakimiyet Milletindir lefası yazılmıştı 91 yıl önce bugün 30 Kasım 1925'te tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılmasına dair kanun mecliste kabul edilmişti. 106 yıl önce bugün ise yani 30 Kasım 1910'da devlet ana Yorgun Savaşçı adlı eserleriyle ödüller alan yazar Kemal Tahir İstanbul'da doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi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 Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio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 Merhaba Herkes. Açık Radyo Brüsü 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madras, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Mercedes Sosa'dan Gracias Salavida Hayata Şükürler Olsun adlı ünlü şarkıyı dinleyerek başladık bugünkü programa. Homenahe Aviyoleta Parra Albümünden de Biyoleta Paray'a bir gönderme yapıyor. Büyük şirili şarkıcı. Ee, bunu çalmamızın sebebi de Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından şimdi nedir bakalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Ananın Yaşları Ana Fellini, küçükken anne babasının bir trafik kazasında öldüğünü zannediyordu. Dedesi ve ninesi ona böyle söylemişlerdi. Dediklerine göre anne babası onu almaya gelirlerken uçağın düşmesi sonucu ölmüşlerdi. Ana 11 yaşındayken birisi ona anne babasının Arjantin'deki askeri diktatörlüğe karşı savaşırken öldüklerini söyledi. Ana hiçbir şey sormadı, hiçbir şey söylemedi. Eskiden çok konuşkan bir kız olmasına rağmen o günden itibaren ya çok az konuştu ya da sustu. 17 yaşındayken öpmekte zorlanıyordu çünkü dilinin altında bir yara vardı. 18 yaşındayken yemekte zorlanmaya başladı çünkü yara her geçen gün daha da derinleşiyordu. 19 yaşındayken onu ameliyat ettiler 20 yaşındayken öldü doktor onun ağzındaki bir kanserin öldürdüğünü söyledi dedesiyle ninesi onun gerçeğin öldürdüğünü söyledi mahallenin büyücüsü ise çığlık atmadığı için öldüğünü söyledi onu aynalar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 Tarihte bugüne kısaca bakalım. 1939'da bugün Macar devriminin önderi Bela Kuhn, Ukrayna'da kurşuna dizilerek öldürülmüş. 1982'de bugün ya dünyada gelmiş geçmiş en çok satan albüm Michael Jackson imzalı trailer yayınlanmış. 1988'de tek tip elbise giyilmesine karşı cezaevlerinde yapılan büyük açlık krevleri, Beş cezaevinde anlaşmaya varılması üzerine sona ermiş. Tek tip elbise giyilmesi uygulaması durdurulmuş Türkiye'de. Evet günün haberlerine de kısaca göz atacak olursak tatsız bir e, gelişmeyle başlıyoruz. Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdundaki yangında... 12 öğrenci bir de bakıcı hayatını kaybetti 13/22 yaralı olduğu söyleniyor çeşitli e, haberler var çeşitli kaynaklardan daha doğrusu tam sayıyı öğrenmek e, mümkün olamıyor iyi yani 34 orta öğrenim öğrencisinin kaldığı yurtta alt katta bulunan öğrencilerin birçonun kurtulduğu Üst katlara çıkan öğrencilerin ise hayatını kaybettiği anlaşılmış. Yaralanan çok sayıda öğrencinin ise pencerelerden atladığı öğrenilmiş. Son dakika açıklamalar da var. Yangının yaşandığı kız yurduna gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Gül Sayankaya e, basın mensuplarına yaptığı açıklamasında da gerçekten büyük bir acı. On bir yavrumuzu ve bir eğitmenimizi kaybettik demişsiniz söylediğiniz rakamdan bir düşük olarak. Bugün burada, bu acı, buraya acıyı paylaşmaya geldik diye de not düşmüş yaptı açıklamasında. Şöyle yani son dakika açıklamasına göre Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik hayatını kaybedenlerin sayısını toplam 13 olarak duyurdu. O yüzden de bir orada bir ufak belirsizlik vardı. Ve yayın yasağı getirmiş Radyo Televizyon Üst Kurulu. Neden? Ee, internet sitesinde yayınladığı duyurusunda Aladağ ilçesi suç ceza hakimliğinin kararıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili ilçe genelinde ve yurt çapında huzur ve güven ortamıyla kamu düzenini bozucu eylem ve davranışlara dönüşebileceği ve yürütülen soruşturmanın akamete uğrayabileceği gerekçesiyle yayın yasağı getirdiğini açıklamış. Soruşturma zorlaşabilecek diye evet, evet. anladım. Eylemler şimdi, olabilir diye. E, şimdi şöyle e, ya yani hürriyetin haberinden bakalım. Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdundaki yangında 11 öğrenci, bir kadın eğitmen hayatını kaybetti. 22 iki öğrenci de yaralandı diyor. Or 34 dört or orta öğrenim öğrencisinin kaldığı yurtta. Altta, altta, alt kattakilerin kurtulduğu, üst katlara çıkan öğrencilerin hayatını kaybettiği anlaşılıyor. Yaralanan çok sayıda öğrencinin pencerelerden atladığı öğrenildi. Bunu da demin e, sözünü ettik. Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü önemli bir şey söylemiş NTV'ye yaptığı açıklamada ee, ve böyle bir iddia var binanın yangın merdiveni kilitli olduğu iddiası Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü bu iddiayı doğrulamış çocukların cansız bedenlerinin yangın merdiveninin yanında bulunduğunu açıklamış Türk canlı yayınında konuşmuş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve yangın merdivenlerinin yurtta kilitli olduğunu söylemiş. Bazı öğrencilerin cenazelerine yangın merdivenlerinin yanında ulaşıldığını ifade etmiş. Aynen şöyle diyor, yangın merdiveninin kapısı içeriden kilitliymiş, çocuklar çıkmayı başaramamış ifadesini kullanmış. Anahtarların, yangın merdiveninin anahtarlarının yangında hayatını kaybeden kadın görevli de olduğunu söylemiş. Yani cansız bedenler yangın merdiveninin yanında bulundu. Aynı soruyu NTV, NTV canlı yayınında da cevaplayan sözlü şöyle konuşmuş. Yangın merdiveni çocukların cesetlerine ulaşıldığı bölge tahminim yangın merdiveninin kilitli olduğu açamamışlar demiş. 11-14 yaşında çocuklar, çatı da çocukların üzerine yıkılmış, çöken çatı da ahşap malzeme kullanılmış. Elbette soruşturma açılacak. zafiyetler ortaya çıkacak şeklinde konuşmuş. Bakan Bey kızmış ama Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü sözlü sözlü gazetecinin dilemiş hedelerinin itfaiye ekiplerinin yangın çıkan yurtta bir denetim yapıp yapmadığı yönündeki sorusuna Şimdi seyircilerin karşısında çok zeri, çok zeki sorular sorduğunuzu zannetmedin diyerek de bir tepki göstermiş. Hangisi sözlü. kim bunu? Sözlü mü? Ama şeyi de açıklayan da sözlü. Neyefendi? Belediye başkanı bu kilitli olduğunu açıklayan da o. Denetimden bahsediyorum şimdi. Denetimle alakalı bir soru sorulmuş. E, Şener için aynı zamanda çok kendini bilmez bir tavrınız ve tarzınız var diyerek de e, medyayı eleştirmiş. Kendi eleştirisini yapmış. Durum böyle ama benim anlamadığım şey şu yani tamam anahtarı yok şeyin o kısmını anlayabiliyorum bir yerden soruştum açılabilir. An anlaşılması mümkün olmayan bir nokta o tamam ama mesela Adana'nın bu Aladağ ilçesindeki çıkan yangında ölen dokuz kişinin cenazesini tek bir ambulansa götürmek nedir yahu? Tek bir ambulansa doldurmuş her dokuz kişinin cesedini ve o ambulansın içerisinden de doğrudan adli tıp kurumuna götürülmüş ve e, yaralananların isimleri de belirlenmiş onlar da ayrı bir durum ama ambulansların diğer ambulansların anahtarı da mı yok 14 kaç kişinin 9 kişinin cansız bedeni 9 tane 11 yaşından küçük 14 yaşından küçük insanın cansız bedenini tek ambulansa sığıp sanki Suriye'de savaşta olmuş gibi e, tek bir araçla beraber götürmenin manası nedir yeri geldiği zaman Edirne İstanbul'dan Edirne'ye kadar ambulans kortejleri yapılıyor boş giden ambulanslarla beraber şimdi 14 kaç 9 kişiyle tek bir ambulans düşüyor? 9 kişinin ölüşüne tek bir ambulans mı düşüyor bu noktada? Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklama bir izah e, etmesi gereken durumdur galiba bu durumda. Çok zaten <gülüyor> problem yani büyük bir facia. Yurtta facia diye vermiş bazı gazeteler. Kız yurdunda facia diyor. Hürriyet gazetesi 12 ölü diye vermiş bugünkü manşet haberinden, birinci sayfadan. Cumhuriyet Gazetesi de ikinci manşet olarak yurtta facia diye vermiş. On bir öğrenci ve bir görevli yangında yaşamını yitirdi diye şeyden de bahsediliyor. Bakanların yani meselenin ne kadar ciddi olduğunu bakanların da oraya gittiğinden anlıyoruz. Yani Hürriyet Gazetesi'nde de var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlüğü'nün merdivenin kilitli olduğunu belirttiği haberi. 18 bin nüfuslu ilçenin köylerinde yaşayan kız çocuklarının kaldığı yurdun Süleymancılar cemaatine ait olduğu iddia edilmiş. Facianın duyulmasının ardından 4 bakan birden ala Aladağ'a gitmiş. Cumhuriyet Halk Partisi de heyet göndermiş. Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu. Pencereden atlayan ve dumandan etkilenen 22 öğrenci hastanelere kaldırılmış. 3 saat sürmüş. Bu dün 19.30 su, sularında çıkmış bir yangın. Kısa sürede de içi ahşap, zemini halı kaplı iki katlı binayı sarmış Alevler. İtfaiye ile birlikte orman koruma ekipleri de müdahale etmiş maalesef ama bu şeyi bu kadarla önleyebilmişler ancak diyebiliriz. Evet hepsi teker teker arabalarıyla gelmiş ama işte dokuz öğrencinin cenazesi ceset torbalarına konularak bir ambulansıyla, tek bir ambulansıyla tıktım tıkış Adana Adliye Türk Kurumu'na getirilmiş. Hadi diğer yaralılara bakıyor diğer ambulanslar diyelim. 22 kişi yaralandığından bahsediliyor. İhlas Haber Ajansı'nın haberinde. Yani toplamda kaç? 31 ambulans mı var koskocaman Adana'da? Bu şekilde mi hareket ediyorlar Böyle büyük bir felaket içerisinde bu Adana'da? İşte Adal A Yetkililer. Adana... Adana ilçesinde bu. Evet. Adana'nın Adana ilçesinde evet. Evet. İlk Başbakan Yardımcısı kaynakta bir açıklama yapmış. İlk verilen bilgiler bu trafodaki elektrik konutandan çıktığı şeklinde söylemiş. İtfaiyeye Daire Başkanı Fatih Durukan da. Ee, Aladağ e, Belediye Başkanı Alp Gidik'te yangın zeminde çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiğini söyledi. O zaman öğrenciler yukarı çıkıyorlar herhalde. Ve eğer bu haber belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söyledikleri doğruysa, ki iki defa söylediğine göre, vurguladığına göre doğru olmalı. Yangın merdiveni içeriden kilitli olduğu için açamayınca ya kendilerini atıyorlar ya da dumandan boğuluyorlar. Böyle bir facia doğuyor. Hürriyet Gazetesi şeyi de hatırlatmış, 8 yıl önce de 18 öğrenci ölmüştü diye Konya'nın Taşkent ilçesi bağcılar Balcılar beldesinde de 2008'de 1 Ağustos'ta yine Süleymancılar'la bağlantılı kaçak Kur'an kur kursu verdiği Boğaziçi özel öğrenci yurdu tüp kas patlaması sonunda çökmüş ve 18 öğrencinin yaşamını yitirdiği büyük bir facia yaşanmıştı. Şimdi Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik NTV canlı yayınında hayatını kaybedenlerin sayısının 13 olarak duyurmuş. Ve elektrik kontağını da duyurmuş. Sonradan da işte Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Adana'ya gitmişler. Erdoğan bilgi aldı deniyor. Başbakan Yıldırım bilgi aldı deniyor. ...yangın kontrol altına alındı diyor... ...ama büyük bir... ...bir de şey sorusu var... ...ihmal var mı araştıracağız diyorlar... ...ama bundan daha... ...fazla araştırılacak bir durumda yok... ...herhalde bir kapı kilitliyse... ...ihmal ötesi bir durumdan... ...bahsediliyor. Bakan Kaya... şey ...aile ve... ...sosyal politikalar bakanı... ...Betül Sayan Kaya... ...basın mensuplarına yaptığı açıklamada... ...gerçekten büyük bir acı... ...on bir yavrumuzu ve bir eğitmenimizi kaybettik... Evet. <gülüyor> ...bugün buraya acı paylaşmaya geldik... ...demiş... Evet. ...ama... ...en ufak bir ihmal bile varsa... ...araştırılacak demiş... ...iyi evet. bari... ...ihmalin... ...açık... ...valacağı... Guardian gazetesi de birinci sayfasından vermiş internet sitesinden görebildiğimiz kadar ve manşete de başlı, yazının başlığına da kapının açılmadığı kilitli olduğu şeyini yangın merdivenine açılan kapının Ajans France Presse'den verdiği bir haberle bunu duyurmuş ve meseleyin ne kadar ciddi olduğunu da dört bakanın birden buraya gitmesi ile izah ediyorlar. Anadolu Ajansı'na aldığı bilgiye göre de e, e, üzüntülerini ifade eden Cumhurbaşkanı ve bakanların şehri de bildirmişler. Evet inşallah e, soruşturma yapılır ve biz de devamında öğrenebiliriz durumun ne olduğunu. Bir başka büyük facia haberi var. O da Brezilya'da bir futbol takımının Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçağın düşmesi ve 76 kişinin ölümü, 5 kişinin de mucizevi bir şekilde kurtulmasıyla sonuçlanan bir facia bu. Chape Coense, Brezilya'nın önde gelen futbol takımlarından final oynamaya hmm. Kolombiya'ya gidiyormuş bir Amerika Güney Amerika Kupası finali e, fakat Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında düşmüş 7 kişinin sağ kurtulduğu haberi var başlıkta 5 diyor ama sonradan haberin devamından BBC Türkçeden görüyorum sağ kurtulan ve tedavisi sürenlerden en az ikisinin Şapekoense takımında forma giyen oyuncular olduğu teyit edilmiş ...savunma oyuncusu... ...ve kaleci... ...kurtulmuş... ...Alan Ruchel ve Jackson Follman... Hı hı. ...bir diğer... ...savunma oyuncusu... ...Eylio Neto'nun da sağ kurtarıldığını... ...bildirse de bilgi henüz teyit edilmiş... ...değildi biz baktığımız zaman... Ee, ...rakibi de... ...Kopa Sudamericana deniyor... ...Güney Amerika Kupası... ...finalinde... ...Kolombiya'nın Atletico Nacional... Takımıyla yapacağı maç için gidiyormuş. Rakip kupanın şapı coinseye verilmesini istemiş. Böyle bir jest yapmış. Hatırlanacağı üzere tarihte de böyle büyük futbol takımlarının başına gelmiş büyük uçak kazaları var Manchester United başta olmak üzere. Böyle de önemli bir haber var. Türkiye'den bir başka önemli haber de Türk Silahlı Kuvvetleri Fır Fırat Kalkanı harekatında iki Türk askerle irtibat kesildiği haberi vardı. IŞİD Irakşam İslam Devleti ya da DAEŞ Elbab kasabası yakınlarında iki Türk askerini esir aldığını ileri sürmüş. Amak isimli internet sitesi üzerinden. Evet Amak Ajansı'nın IŞİD bağlantılı bir ajans bu AMAK ajansı Telegram üzerinden geçtiği haberde askerlerin Elbab'ın batısında yer alan Eldana köyünde esir alındığı iddia edilmiş ama daha fazla bilgi verilmemiş ayrıntı. Yani Türkiye ve desteklediği muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye ordusu ÖSO bir süre önce 24 Ağustos'ta başlayan bu Fırat Kalkanı adı verilen harekat kapsamında Elbab'ı almak için, IŞİD'in elindeki kasabayı almak için operasyona başlamıştı. Şimdi belli değil bu konuda da durum. Sputnik'in öğren e öğrendiği bilgileri, ele geçirdiği bilgilere göre IŞİD dün akşam saatlerinde Elbab kentinin batısına da yer alan El Eddana köyü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de olduğu alana ağır silahlarla bir saldırı düzenlemiş. Saldırı esnasında iki Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri silahlarıyla birlikte IŞİD tarafından esir alınmış. Onları hakimiyeti altında oldukları Elbap kentine götürmüşler. Askerler daha sonra Elbap kentinden Rakka'ya doğru götürülürken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alarma geçtiği iddiası var. Bir gün gazetesinin Sputnik'ten aktardığına göre. Kaynaklar ayrıca iki askerin IŞİD tarafından kötü muamele gördüğü ve gö dövüldükten sonra kaçırıldığını da söylemişler. Bilmiyorum, onu görmedim ben evet. IŞİD 30 Eylül 2015 tarihinde de kilit sınırlarında Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu asker... Serter taşı kaçırmıştı. Taş halen Suriye'nin Rakka kentinde, IŞİD'in cezaevinde tutuluyor. Bu da hatırlatılmış. Ve e, bir diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapıttığı açıklamayla bu iki askerle irtibatını kestiği de dün akşam saatlerinde gelen haberler evet. evet Peki e, toplamda Fırat Kalkanı adı verilen operasyonda e, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından ölen sayısı 18 diye hatırlıyorum ben ama bunu bir kontrol etmeye ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zalim Esadın hükümdarlığına son vermek için Suriye'ye girdik demiş Fırat. Kalkanak Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada devlet terörü estiren zalim Esadın hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik başka bir şey için değil demiş. İstanbul'daki parlamentolar arası Kudüs platformu sempozyumunda yaptığı konuşmada söylemiş bunu. ...şu anda altı yüz bin... ...altı rakamlar konuşuluyor... ...yani bin kastediyor... ...altı bin ama hayır... ...bana göre Suriye'de bir milyona yakın insan öldü... ...diyor. E, farklı e, bir... ...rakam vermiş dünyaya... ...Cumhurbaşkanı. Sen bulabildin mi bir rakam? Yani ben 18 diye bir rakam gördüğümü hatırlıyorum ama... ...doğrulamam lazım... ...tabii. E, ama böyle bir şey emekli genel kurmay başkanı İlker baş burada Türkiye'nin Esad'la doğrudan ilişki kurması gerektiğini yazmış Washington'daki önemli yayın organlarından da Hill için yazdığı makalede Amerika-Türkiye ilişkilerinin geleceğine dair önerilerini dile getiriyor ne, ne olduğunu bir daha söyler misiniz anlamadım neyin biraz önce doğrudan temas kurulması gerektiğine dair bir ifade verdi ya Kurmay Başkanı Eski İlker ba Başbuğ, General, Türkiye'nin Esad'la doğrudan ilişki kurması gerektiğini söylemiş. Kurulmuş Fırat Kalkan'ın kapsamında Suriye'nin Elbap bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Birlikleri'ne yönelik gerçekleştirilen bir hava saldırısı vardı. Üç asker burada hayatını kaybetmişti, on asker yer alanmıştı. Yaklaşık dört beş gün önce olsa gerek. Ve şu anda yapılan açıklamalarda bu hava saldırısını gerçekleştirenlerin Rusya olmadığı bakanlar tarafından dile getiriliyor. Doğrudan Esad rejim tarafından gerçekleştirilmiş olan bir saldırı var. Yani daha doğrusu ülkesini işgal etmeye çalışan ya da onlara söylediği şekliyle bu şekilde davranan bir ülkeye karşı yapmış oldukları bir durum söz konusu. Yani bu noktadayken bunu söyleyebilmek için altında da doldurabilecek çeşitli argümanlarla gelebilmek lazım tabii ki. Eski evet. Genelkurmay Başkanı titriyet mi? Durum bu. Evet, şimdi de hele yazmış işte öyle. Evet. Önemli bir yayın organı olarak biliyoruz. Şeyi de söyleyelim bu arada Halep'le ilgili çok ciddi bir alarm var. Alarm tehlike çanlarını çalmış bir kez daha Birleşmiş Milletler ve 16.000 civarında sivilin Suriye hükümetinin Esad hükümetinin bu kuşatılmış şeyler isyancıların elindeki bölgelere gelmesiyle beraber 16 bin sivilin kaçtığı ve kaderlerinin hakkında da büyük endişe duyulduğu belirtilmiş. Ee, e, yani bir gece içinde en az 18 kişinin öldüğü hava bombardımanlarında şehir bölgesinde yeni kuzey hattında sınır hattında 12'si olmak üzere Bir, birleşim, Birleşik Krallık yani Britanya kaynaklı bir monitör izleme grubunun bildirdiği bir diğer 10 kişinin de Babel Nayreb denen yerdeki hava saldırısında salı günü gerçekleştiğini o da insan hakları Suriye insan Hakları İzleme Komitesi tarafından belirtilmiş ee, 25 diyen de var Human Rights Watch'un Twitter hesabı üzerinden bir görselle duyurulan şeyler var yazı var. Bu yazı da şey, uçaklar tarafından Halep'in sivil mahallelerinin, muhaliflerin elinde bulunan sivil mahalleleri bırakılan notlarda yazanları içeriyor. Bu broşürlerde Suriye ve Rusya tarafından ortak yapılan hava saldırıları öncesinde yaklaşık 250 bin sivile dair gönderilen, onlara gönderilen, havadan gönderilen broşürlerde eğer burayı acilen terk etmezseniz yok olacaksınız dünyanın sizden vazgeçtiğini biliyorsunuz sizi kaderinize terk ettiler yazıyormuş evet çok yani haksız da sayılmazlar yani evet, bir diğer haksız da sayılmazlar yani. ve işin korkunç tarafı dünya yani, kaderine terk etti Halep'te olanları Halep'te yaşayanları daha da e, vahimi dünyanın başka yerleri de kendi kaderine terk etmekle meşgul diye de bir kaygı benimsemiyor değiliz özellikle canlılar aleminden gelen son derece önemli bazı haberler var. Mesela şeyi de söyleyelim dünya e, şeyleri yaban hayatını yaban aleminde yaşayan yani şehirler dışında yaşayan yaban hayvanlarının üçte ikisini 67'sini ne zamana kadar kaybedecekmiş biliyor musun? Ne zamana kadar efendim? 2020. Hı. Hmm. 3 üç senede. 3te ikisinden bahsediyoruz. Yani yeryüzünde yaşayan yaban hayvanlarının sayısı 2020'ye kadar ip sene içinde 3te 2'ye düşecekmiş. Ya yani 3te ikisi kaybolacakmış. Daha doğrusu 3te 1'e düşecekmiş. Yeni bir rapor. Yani büyük bir kitlesel yok oluştan bahsediyoruz. Doğal dünya e, yok oluyor. Bunun ne, önemi ne diyeceksen bu raporu da kimin hazırladığını söyleyeyim. Hı hı. WWF World Wildlife Fund e, yani Dünya yaban hayatını korumakla görevli bir <gülüyor> kuruluş. En önemli kuruluş lerden biri diyelim. Ayrıca Londra Zooloji Derneği Zoological Society London bu raporu toplamışlar ve sebep şuymuş. Yaban habitatlarının yok edilmesi, avlanma ve bir de kirlenme. Ve böyle dağlardan en önemlisi bu konuun ne önemi var diye sorulacak olursa sadece yaban hayvanlarını sevmek uzaktan sevmekle ilgili bir şey değil insanlığı bütün varlığı bu yaban hayatlarını yaban hayatına da bağlı bunu da hatırlatmışlar demin karktının 27 Kasım tarihli haberi bu yani şu Marco Lambertini wwf'in genel direktörü demiş ki Yeryüzündeki hayatın zenginliği ve çeşitliliği... ...onun altındaki bütün altında yattığı bütün kompleks hayat sistemlerini, yaşam sistemlerinin var olması için temeldir. Hayat kendisini destekler. Hayat bağı, hayatı desteklemek yani. içindir. Ve biz aynı denklemin birer parçasıyız, yanlış anlaşılmasın demiş yani biyoçeşitlilik gittiği zaman biyolojik çeşitlilik ve dünya doğal dünya o zaman hayat destek sistemleri de gider ve bildiğimiz haliyle çöker insanlık tamamen temiz hava için, su için ve gıda için ve kullandığı malzemeler için tamamen doğal hayatına doğal, doğal hayata muhtaçtır bu, bu da yetmez demiş hayal gücü için ve mutluluk içinde bunlara ihtiyaç duyar demiş. Yani bütün imgelem, düş gücü ve mutluluk da bunlarla beraber uçar gider demiş. Çok önemli bir şey ee, rapor bu. Damon Carrington ee, şeyinde yani omurgalı hayvanların Living Planet Index adlı bu araştırmada yaşayan gezegen endeksi ee, yaşayan <gülüyor> Umurgalı nüfusun popülasyonların yüzde 67 gibi bir akıl almaz bir miktarda yok olacağı 1970 seviyelerine göre üstelik sadece 50 sene bile değil 40 sene evet 47 senede. Bununla ilgili son olarak... Bir ekleme böyle şey bir yap. Ee, yani sadece yaban hayatıyla alakalı olan bir durum değil. Buradaki yıkım aynı zamanda evcilleştirilmeye çalışılan canlı türleri üzerine de yapılmış olan büyük bir kıyımdan bahsedebilmek evet, mümkün. Tabii. Sadece geçtiğimiz cumartesi günü Hollanda'da 6 e, ördek çiftliğinde kuş gribi şüphesiyle 190 bin ördek öldürüldü. 190 bin hayvanın canına kast edildi bir anda e, bir şüpheden ötürü. Ve ardından da bunun bu kuş gribiyle alakalı olan belirtilerin Danimarka, Finlandiya, Almanya ve İsviçre'de de aynı şekilde ortaya çıkabileceğine dair de çeşitli haberler var. Yani evcilleştirmeye çalıştığınız hayvanlara bile bakamıyorsunuz. Bırakın yaban hayatı ve dünyanın en modern hal hallerinde bile en modern yerlerinde çünkü bahsedilen çiftlikler... Amsterdam'a 70 kilometre uzaklıkta gayet modern olarak nitelendirilen yerler. Orada bile bakamıyorsunuz ki Tam yaban bir hayatı da imkansız bir aynı şekilde yok oluşa sürüklüyorsunuz. İmkansız bir krizden bahsediyoruz. Zaten Türkiye'den de Biyanet Haber Merkezi'nden Nilay Vardar'ın haberine göre... E Türkiye'nin artık daha geniş alanlarda daha derin kuraklıklar yaşayacağı da netleşmiş durumda. 2014'teki kuraklığın ardından yeni bir kuraklık dönemine giriliyor. Ve doçent doktor Barış Karapınar da bu kuraklık sıklığını ve yoğunluğun arttığını en çok çiftçileri ve yoksulları etkileyeceğini belirtmiş. Bu da Biyanet'ten aldığımız önemli bir haber. Bütün bunları derleyip toparlayarak 9.30-10 arasında da sizi George Monbiot'un 25 Kasım'da yayınlanan Guardian'da yayınlanan yazısıyla baş başa bırakmayı planlıyoruz. Uğursuz sayı insanlığın an itibariyle yüz yüze bulunduğu 13 imkansız krizden bahsediyor George Monbiot ve Çok başlı bir kriz çöküşü haber vermekte. Eğer siyasi alternatiflere kapılar kapatılırsa öbür kıyıya sağ salim çıkma umudu da biter denmiş. Çok tatsız bir yazı ama paylaşmak zorundayız. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete the county And I drive the main road Searching in the sun for vacation But it don't look like rain And if it snows that stretched down south won't ever should talk. Cheetah Lineman Glenn Campbell'ın 1968'de bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Billboard listelerinin başına yükselen ve 5 hafta sürekli olarak orada birinci sırada kalan şarkısı. İlk yükselişi tarihi 1968'de bugündü biz de onun için çaldık 30 Kasım 1968'den kalan bir parça o Cheetah Lineman Glenn Campbell söylüyordu açık radyoda Atık Gazetesi'nde onun devam ediyoruz. Bugün pek çok önemli duruşmada, davalarda devam ediyor. Gazet Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları Cumhuriyet'i susturma operasyonunu yürüten savcı inamlı şikayet etmişler. Cumhuriyet Gazetesi'nin sürmanşet haberi bu. Hakimler savcılar Yüksek Kurulu'na adalet çağrısı başlığıyla Gazetenin avukatları 10 yönetici ve yazarın tutuklu bulunduğu soruşturmayı yürüten FETÖ diye adlandırılan Fethullah Gülen terör örgütü sanığı Savcı Murat İnam ve diğer sorumlular hakkında Hakime ve Savcılığa Yüksek Kurulu'na şikayet başvurusunda bulunmuş. Müebbetle yargılanan savcının görevde tutulmaya devam edilmesinin ardında art niyet olduğu vurgulanmış. Hukuksuzluğun ta kendisi deniyor. PKK, IŞİD veya DHKPC, DHKPC ile olmakla suçlanan savcı böyle bir dosyada savcı olarak kalabilir miydi? Tek olasılık var, <gülüyor> sadece düşünce ve basın özgürlüğünün ve Cumhuriyet Gazetesi'nin cezalandırılması için kasten ve bilerek sanık savcı görevlendirilmiştir. Ne adalete ne vicdana sığan bu durum hukuksuzluğun ta kendisidir denilmiş böyle bir hal var. 26 günden beri 10 yazarı, yöneticisi ve çalışanı tutuklu durumda. Cumhuriyet Gazetesi'nin <gülüyor> ve bu devam ediyor. Evet. Şimdi diğer haberleri de var. Bugün önemli bir duruşma da Ayşe Öğretmen davası diye nitelendirilen bir davanın devam ettiğini de söyleyelim. Ayşe Öğretmen davası deyince e, Barış'ı savunanların yargılandığı davanın ikinci duruşması bu. 30 Kasım Çarşamba yani bugün İstanbul'da görülüyor. İnsanların öldürülmemesini Barış'ı savunduğu için yargılanan Ayşe Öğretmen Çelik ve onu destekleyen 38 kişinin ikinci duruşması İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde görülüyor. Şöyle de hatırlatalım. Beyaz Şov'a bağlanarak konuşmasıyla terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Ayşe Öğretmenli Ayşe Çelik'le ona destek olmak amacıyla savcılığa başvurarak suça ortak olduklarını bildiren 38 kişinin yargılanması sürüyor. Sanıklar hakkında terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Her ne kadar davanın konusu yapılan açıklamanın suç olup olmadığını tespit etmek olsa da 38 kişiden 25'e hakkında yaptıkları basın açıklaması nedeniyle suçu ve suçluyu övme iddiasıyla ek iki yılda isteniyormuş. Tanık gelecek miymiş? Beyazıt Öztürk gelecekmiş. Kadir Turnal'ın Kanal D yöneticisi Kadir Turnal'ın tanığı olarak Beyazlıkta Östürk'ünde, Beyaz, Beyaz Şov'un sunucusu Beyaz'ın da e, dinlenmesine karar verilmişti. O da geliyorsa tamam. Yok. Evet, Kanal D'de yayınlanan 8 Ocak'ta bu serinin başında ilk haftasının biterken, bittikten sonra yayınlanan Beyaz Şov'a telefonla bağlanarak insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin. ''Anneler ağlamasın, burada yaşananlar ekranlardan farklı yansıtılıyor, sessiz kalmayın.'' dediği için örgüt propagandası gerekçesiyle dava ediyordu. Çok sayıda insan da katıldı. Program sunucusu, senin de sözünü ettin Beyazıt adıyla bilinen Beyazıt Öztürk, Beyaz adıyla bilinen, pardon... Programın yayını sırasında gürültülü ortam dolayısıyla Ayşe öğretmenin dediklerini anlamadığını belirterek özür dilediği için soruşturma dışında tutulmuştu. Ancak program sorumlusu Kadir Turnalı'nın da Ayşe Çelik'le birlikte yargılanması savcı tarafından kararlaştırılmıştı. Bunun üzerine de çeşitli mesleklere mensup kişiler, aydınlar, yazarlar, çizerler, gazeteciler, Ayşe Çelik'in akademisyenler, Telefonla söylediği sözlerin terör propagandası kabul edilemeyeceğini, barış isteğinden ibaret olduğunu belirtip, eğer Ayşe öğretmenin söyledikleri suçsa biz de bu suça ortak oluyoruz diyerek kendilerini Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına ihbar etmişlerdi. Sayıları 40 Ayşe Çelik birlikte Bakırköy Cumhuriyet Savcısı da ortaklar terör propagandası suçuna diye birlikte yargılanıyorlar. Çok sayıda insan var. Hepsinin isimlerini saymak imkansız gibi bir şey. Aralarında çok tanınmış yazarlar, sosyologlar, psikologlar, gazeteciler, antropologlar, sendikacılar var. Mühendisler, eleştirmenler ve yazarlar, ödüllü yazarlar, film yönetmenleri, avukatlar var. E, bu davayı da Takip edeceğiz bugün, tekrar edelim. 13.30'da İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde görülecek. Evet, şimdi şeyden bahsedelim biraz. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik müzakerelerini dondurmasına ilişkin tavsiye kararı almasının ardından Avrupa Birliği defterinin kapatılmadığını, ancak sürecin olumlu beklentilere kapılmaya uygun olmadığını söylemiş. Erdoğan ayrıca yalnız Avrupa Birliği'ne değil Birleşmiş Milletler'e de çıkışmış ve şu anki haliyle Birleşmiş Milletler'den adalet beklemediğini söylemiş bu da önemli bir şey. Şu anki haliyle adalet beklemiyorum demiş. Vallahi Birleşmiş Milletlerin Türkiye'ye en yoğun ve en sert eleştirilen yaptığı bir dönemde böyle bir açıklamanın gelmesi açıkçası beni çok şaşırtmadı. En son bu istismar durumuyla alakalı genç yaşta çocukların evlendirilmesi çocuk yaşta çocukların evlendirilmesiyle alakalı yapılan, yapılmaya çalışılan kanunla beraber Birçok yerden eleştiri gelmişti hem Türkiye'den hem Türkiye dışından Birleşmiş Milletler içerisinde UNICEF'ten bile eleştiriler gelmişti. Bunun etkisi var mıdır bilmiyorum ama birçok konuda Türkiye eleştiriliyor şu anda Birleşmiş Milletler nezdinde de. Evet pek çok kuruldan Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler e, çocuk dediğin zaman e, bir de şeyi söyleyeyim birkaç şey söyleyeyim aslında e, bir tanesi UNESCO'nun Birleşmiş Milletler işte gene. Çocuklarla ilgili verdiği rakama göre Türkiye'deki çocukların e, önemli bir bölümü de e, yoksul kategorisine giriyormuş. UNESCO mu UNICEF mi? UNICEF pardon. Yanlış söyledim. İyi ki düzelttin. UNICEF'in söylediği bir açıklama var. Şimdi haberi arıyordum bulamadım. Ama böyle bir şey var ve devamında ha, OECD raporuymuş hepsini düzeltiyorum. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün şeyi Türkiye'de çocukların dörtte birinin yoksul olduğunu ortaya koyan bir rapor yayınlamış. Çok önemli bir rapor bu tabi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyordu. Buldum sonunda. OECD'nin güncellediği gelir eşitsizliği raporuna göre yoksulluk oranı yüzde 17,2 imiş Türkiye'de. 18 yaş altındakiler çocuk kabul ediliyor ya onların %25,3'ü yani dörtte birinden fazlası yoksul. 18-25 yaş arası gençlerde %14. Tü biraz aşan bir durum. 26-65 yaş arasında 12,9 %13 belirleniyor. <gülüyor> Rapora göre affedersiniz <gülüyor> bu öksürük beni bırakmadı günlerdir. ...gelirin yarısı da zengine gidiyormuş. Nüfusta en altta yer alan... ...yüzde onluk dilimi... ...toplam gelirin... ...yüzde iki virgül üçünü... ...en altta yer alan... ...yüzde yirmilik dilim... ...toplam gelirin yüzde altı virgül birini... ...en altta yer alan yüzde kırksa... ...toplamın... ...yüzde on altı ederken... ...üste bakalım en üstte yer alan yüzde onluk dilim toplam gelirin yüzde otuzunu alıyormuş. Yüzde otuz payını. Ee, bu tabii çok Türkiye'de gelir eşitsizliği 2010'dan beri iki puana yakın azaldığına işaret ediyor rapor. Ama e, en fazla düşük gelirli hane halklarının yararlandığı bir durum. Şili, Macaristan ve Türkiye'de oluyor. Emek gelirlerinin yüzde 4 ila 6'sının yılda yükselişinden en fazla düşük gelirli hane halkları yararlanıyor diye ama büyük bir yoksullarda işaret ediyor bu, bu durum. Şimdi şeyden de e, kısaca bahsedelim. E, iktisadi durumla ilgili e, Ga Guardian gazetesi e, baş yazısında, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası uygulanan yasak ve baskıları durdurma çağrısı yapmış. Ekonomik duruma geçmeden önce bunu da söyleyeyim dedim. Tasfiyeler devam ederse artık Avrupa sadece ellerini oluşturarak bekleyemez başlığını taşıyan bir yazı yazmış. Bir sen kimsin şeyine uğrayabilir eleştirisine uğrayabilir Guardian gazetesi Bu süreç bitecekmiş gibi durmadığı yorumuyla sürüyor. Yazı açığa öğretmenlerden altı bininin görevlerine iade edileceğinin açıklanması. Fakat bu tansiyonu düşürmekte çok yetersiz kaldı diyor. Ve Türkiye'nin tarihindeki en büyük tasfiyeyle yüz yirmi beş bini aşkın kişi işten çıkarıldı, açığa alındı. Hakimler, askerler, profesörler işlerini kaybetti. Yaklaşık kırk bin tutuklandı, gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü tutukların işkenceye maruz kaldığını gösteren güvenilir belgeler olduğunu gösteriyor demiş. Ve Erdoğan'ın Avrupa'ya tehdidi şantajla eş değer demiş. Avrupa'yı da eleştirmiş başyazı yani Erdoğan milliyetçi duyguları körükleyerek uzun zamandır istediği amacına yani anayasayı yetkileri geliştirdik kendi elinde toplayacak başkanlık sistemini getirecek şekilde değiştirmeyi amaçlıyor. Hatta tasarılardan biri onun 2029'a kadar ne 2029 mu? 2017'ye girmedik daha. Yani 12 13 yıl daha görevde kalmasını öngörüyor. Ancak hem Avrupa Birliği hem de Türkiye'nin güçlü adamı bir büyülü düşünme nöbetine tutulmuşa benziyor. Avrupa'nın otoriterliği göz göre göre artan bir rejimle yakınlaşmaya yönelik bir fikir birliği yok. Diğer tarafta Erdoğan da Avrupa'ya karşı elinde tuttuğunu iddia ettiği gücü bırakmaya niyetli değil. Vizelerin kaldırılması Erdoğan'ın karşıtlarını bastırmak için kullandığı terörle mücadele yasasının iptaline bağlı... Ancak Erdoğan bundan vazgeçeceğe benzemiyor deyip iki taraf da hazır değil diye belirtmiş. Ne Brüksel ne de Ankara'nın müzakereleri durdurmaya hazır olduğunu belirtmiş. Bunu belki Cengiz Aktar'a da birazdan sorarız. Belki değil mutlaka sorarız. İçinde bulunan çıkmaz iki tarafın da çıkarına hizmet ediyor demiş. Şöyle bitiyor başyazı. Bu sırada Türkiye'de siyasi baskının ezici makinesi işlemeye devam ediyor. Rusya ile yakınlaşma Türkiye'nin dış politikasının yeni belirgin özelliği haline gelirken batılı müttefikleri de Türkiye üzerinden kaybettikleri nüfuzak kafa yormaya uğraşıyor diye bitiyor yazı. Financial Times'da Türkiye'yi yorum yapmış. Etkili dergilerinden biri batı dünyasının Investing in Turkey diye bir ek çıkarmış. Türkiye ve ekonomisini inceleyen 4 sayfalık bir Türkiye'ye yatırım başlığıyla ve manşette Türkiye muhabiri Mehul Sırbasteva imzasıyla bir analizde Türkiye'nin büyüme hikayesinde çatlaklar belirmeye başladığına dikkat çekilmiş. Parası en zayıf, lideri en güçlü ülkelerden biri Türkiye'de itiş kakış, birileri bir geri yatırımcı bundan hoşlanmıyor." demiş. Bunu da Londra merkezli bir finansçıyla, adını vermediği bir finansçıyla yani konuşmasına dayandırıyor. Financial Times'dan da böyle Guardian, Financial Times çok ilginç bir açıklama var. Adalet Bakanlığına göre Türkiye'de P24'ün bir derlemesi var. Gördün mü? Adalet Bakanının bir efendim. açıklaması var. Bozda, Bekir Bozda Türkiye'de tutuklu gazeteci sayısı kaç? 2. İyi tahmin ama 3. 3 mü? 3 olarak vermiş Bozda. Cezaevlerinde 3 sarı basın kartlı gazeteci bulunduğunu iddia etmiş. Mesela polisler sorardı şeyde. Şimdi bir şey, bakan mı soruyor? Adalet Bakanı mı soruyor? Sarı evet. basın kartınız var mı diye. Evet. Bozdağ'a göre mesleği gazeteci olmayanlar da gazeteciyim diyormuş çünkü. Benim gibi. Ve benim gibi de. Benim de sarı basın kartım yok. Ama ben de gazeteciyim diyebiliyorum. Ben eğlence sektör çalışanıyım. Ve ya yani 3 değil ama P24 bu konular üzerinde en çok çalışanlardan biri. Punto 24... Bu kuruluş Adalet Bakanı'nı doğrulamıyor. Tutuklu gazeteci sayısı isimlerini de vermiş. Hepsinin de gazeteci olduğunu söylüyor. 145. Yani P24'le Adalet Bakanı'nın arasında 142 kişilik bir fark var. Bu da bu farkın kapatılması da bana güç gözüküyor. iki ünlü ekonomist de Daron Acemoğlu, MIT, Massachusetts Institute of Technology, ekonomi profesörü ve Global Source Partners adlı kuruluşun Türkiye danışmanı, iktisatçı Murat Üçer, Ankara'nın Trump sevinci yersiz demişler. Financial Times'ın bu sözünü ettiğimiz sayısında yer alan bir yazıda Investing in Turkey, Türkiye'ye yatırım adlı ekte ve Ankara'nın Trump sevinci yetersiz Trump'ın Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı seçilmesinin Türkiye ekonomisine ciddi olumsuz etkileri olacağı mı söylemişler. Bu da öyle. Belki daha sonra şeyde eee Seyfettin Görsel'le de bu hafta programımız yok ama Kendisinin görüşleri krizin derinleşmekte olduğu yolunda bir yazısı yayınlandı. Pazartesi günü itibariyle <gülüyor> belki bir arada birkaç cümlelik bir şeyini alırız. Onu bilmiyorum ama yarın bakarız. Durumumuz bu şekilde. Seyfettin Gürsel evet şey diyor, ekonomi gerçekten kötü diyor. Kötü gidiyor diyor. Şimdi Avrupa Birliği meselesine bağlanıp e, Cengiz Aktar'dan öğrenelim nedir durum. Açık gazete. Açık gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Evet. Yani Öyle bir e, ölüm sessizliği çökmüş durumda değil mi? Evet, Çünkü bu dün gece yaşanan e, faciada buna tuz biber ekti tabii. Kız yurdundaki yangın faciasında evet, 12-13. Evet, çok vahim. Belli değil daha sayı ama e, bir şey hatırlatmak isterim. E, yayın yatağı var. evet yakında herhalde trafik kazalarına da yayın yasa gelecek çünkü Türkiye'de sadece <gülüyor> iyi şeyler oluyor ya. Evet. O yüzden yani bu toplu toplu katliamı konuşmak mümkün değil. Evet, bizzat belediye başkanının kendi sesiyle de duyduğumuz şey var. Yalnız yani, ama valiyi e, kilitledi demişti. Ama valiye öyle demiyor. Önemli olan belediye başkanı değil. Türkiye'de validir biliyorsun. Evet. Yani, vali, <gülüyor> merkezin temsilcisidir ve onun <gülüyor> o ne diyorsa odur. <gülüyor> evet. Peki biz şeye geçelim bence. Ya, abi, evet. Birliği... herhalde bunu işlediniz zaten. <gülüyor> yani i̇şlemeye de devam edeceksiniz. Herhalde. Evet. Bilmiyorum evet. işleyebildiğiniz kadar tabi. Aynen yayın öyle. Da, yayın yasağını da bir kenara ya yazmak mıydı? gerekiyor. Ee, bütün bunlar birbiriyle bağlantılı esasen tabii yani şimdi biz Avrupa Birliği ve biraz da Suriye e, konuşalım diyorum. Avrupa Birliği konuşacağız. Ama e, yani genel gidişat yani hiçbir birbirinden ilintisiz değil aslında. E, yani bu e, bu hırçınlık, e, yani bu umursamazlık, vicdansızlık eee Aptallık tabii yani ağırlıklı olarak, e, beceriksizlik falan bütün bunlar böyle bir, bir çığ gibi e, büyüyor ve e, hakikaten nerede duracağı belli değil. E, bu programın adı biliyorsun en başında 1999'da başladığımızda Kasım ayıydı. Bugün de Kasım'ın son günü değil mi? Evet. Ee, yine 99 Kasım, 2016 Kasım, evet yani tekrar konuşur, Avrupa Birliği konuşur hale geldik. Programın adı da Avrupa'ya doğruydu hatırlarsanız. Ee, 17 sene olmuş. Evet, 17 sene ve dönüp dolaşıp tekrar kapıya geldik yani aslında. 99'da çok heyecanlı bir dönemdi. Daha önceki programlarda bunları hatırlattık, işledik ama e, yani dönüp dolaşıp 17 sene sonra e, olacak mı, olmayacak mı, ne olacak e, aşamasına gelmek dahi bir, yani depolu konuşmak dahi bir zul esasen yani. E, böyle bir Avrupa Birliği süreci yaşamış başka bir ülke yok Avrupa'da. Ve... E, e, Yani Türkiye'nin e, ileriye gitmediğinin bir e, kanıtı e, şu konuştuklarımız esasen yani. Ve e, bugün konuştuğumuzda artık e, Avrupa Birliği'ne üye olacak mı olmayacak mı? Yani Türkiye'deki e, gençlerin yani Türkiye'nin <gülüyor> e, e, adı Avrupa Birliği mi olacak diye bunları bunları dahi konuşmuyoruz artık. Ne bir, bir, bir, bir kör de sağırlar diyaloğu konuşur hale geldik ve yani bunun Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne üye olmamanın getireceği zarar yapacağı tahribat vereceği zarar üzerinde konuşur hale gelmiş vaziyetteyiz. Halbuki Daha önce bunun tam aksini konuşuyorduk yani ne olur, e, ne olabilir, e, yani Türkiye'ye bu nasıl e, faydalı olur, e, yani Türkiye'yi Türkiye e, düştüğü yerden çekip çıkartabilir mi? Her anlamda iç politika ve dış politika anlamında bugün ise tam tersi e, yani bu iş koparsa ne olur, yani bunun bedeli ne olur bunu konuşur halde. Ee, ve geçen hafta e, uzun uzun bu Avrupa Parlamentosu'nun kararından söz etmiştik. Hatırlayacaksınız ee, ve e, onun üzerine bir, bir dolu laf edildi tabii özellikle Türkiye'den. Tuhaf bir şey var yani. bir e, Şimdi e, bir yanda e, iktidar, hükümet, e, idare... E, Aman canım yani bize hiç e, e, yani vız gelir tırıs geçer, e, hiç önemli değil söyledikleriniz diyor. Diğer yanda yani aynı insanlar, umumiyetle e, hata yaptınız, siz görürsünüz falan diyor. E peki yani madem vız geliyor tırıs geçiyor, niye üstünde konuşuyorsunuz o zaman? Değil mi? Yani çok tuhaf bir şizofrenik ruh hali ki yani memleketin genel hali zaten şizofreni e, e, buraya da yansımış vaziyette çok tuhaf şeyler oluyor. Mesela Numan Kutulmuş e, hem sözcü hem başbakan yardımcısı biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden çıkmış olan bir ülkeye gidiyor. Yani e, Büyük Britanya, İngiltere'den bahsediyorum ve orada Avrupa Birliği ile ilgili demetler veriyor. Büyükelçiliğinde bir toplantı Tabi hiçbir yerde çıkmadı Türkiye'den başka söyledikleri ama e, yani, e, Ne kötü diyor? Olur için, kötü olur sizin için diyor Evet yani, e, e, Londra'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde Avrupa Birliği da. olmadı O zaman bir İngiltere'ye vizesiz geçiş hakkı Peşinde koşsa bari <gülüyor> <gülüyor> yani bak şimdi girip dönüp, dönüp dolaşıp gene lafa oraya getirdin. Bekliyorum çıkacak diye. Evet zaten o ben de bir ilavede bulunayım Suudi Arabistan'ın etkili gazetelerinden Şarkül Efsata evet. Londra merkezli verdiği evet, bir vakatta işte, işte. Evet, şey evet. demiş. Vizeler kalkmazsa göçmenlerin Avrupa'ya girmesini engellemeyi bırakacağız. Kritik bir evet, süreçte evet. ve yol ayrımındayız demiş. Şimdi oraya gelecek de. Hmm. E, ama bu daha ziyade e, canı ilgilendiren bir konu. Evet. E, yalnız şu var tabii bu, bu vize muafiyeti meselesi e, ben e, İngiltere muaf biliyorsun. Evet. Ne yazık ki. <gülüyor> o yüzden diyorum İngiltere'yle karşılıklı bir anlaşma yapılabilir Yani orada bir yani. Evet. Hazır oraya gitmişken belki İngiliz vizesi konusunda konuşulabilirdi. Doğru. Evet. E, ki en zor vizelerden biri en pahalı. Bir de uzun yani... süre bir çıkıyor, bir sürüyor çıkması falan. Dert Oo, bekle bekle. Tabii, çok çok zor bir mize. O yüzden yani ve, yani mekan çok önemli burada. Yani, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin temsilcisi İngiltere'de konuşuyor. Yani, Avrupa Birliği'den çıkmış bir ülkeden. Şimdi bir haber daha var bunlarla bağlantılı olarak. Bütün bu hönkürmelerde geçiyorum. Yani bütün hafta bir hönkürme konusu dinledik biliyorsunuz. Yetkililerden ve yetkisizlerden tabii yani pek çok hükümete yakın yazar da benzer şeyler söyledi. Hatta iktidar muhalefet yani sadece iktidar değil, iktidara yakın olanlar değil, muhalefet de benzer şeyler söyledi. Yani, işte Avrupa'ya konuştular yani. Asla Türkiye'de yapılmayan işlere ve Türkiye'deki Avrupa Birliği e, uyumunun nasıl yerlerde süründüğüyle ilgili hiçbir şey söylemedi mesela Cumhuriyet Halk Partisi. <gülüyor> Avrupa'ya pişman olursunuz. <gülüyor> Yollu e, e, e, e, e, sözel ilk hazlarda bulundular yani sözün hep bittiği yerde konuşuyoruz ama yani bunları da hatırlatmakta fayda var Peki Bu... Cengiz ben de bir şeyi söyleyeyim önemli görünen bir haber var doğaçevel 'den birinci haberdi Merkel'dan Erdoğan'a çağrı diye Almanya başlaşan söylesi başbakanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci antlaşmasından doğan yükümlülükleri yerine getirmeye çağırmış. Ee, ve Malta... Zaten, ne tane konu var. Üç tane konu var Avrupa Birliği deyince. Birincisi bu müzakereler. Şimdi dikkat ederseniz müzakerelerden bahseden yok artık. Yani ne Türkiye tarafında ne Avrupa Birliği tarafında. Şimdi evet. Türkiye tarafında müzakerelere devam etmek istiyoruz diyen duydunuz mu siz böyle bir şey? Hayır. Bunun için değil ha. yani, e, dün akşam, e, dün, Geçen haftaki e, konuşmadan sonra, geçen haftaki programdan sonra, çarşamba sonrası bir yazı kaleme alacağım diyordum veya çıkmak üzere diyordum hatırlarsınız. Evet, birikim. Orada özellikle evet, birikimde, özellikle bu müzakeresizliğin e, altını çiziyor. Evet, zaten. gördüm. Ya, müzakere falan yok. Müzakereler çoktan bitti. Ya, ya Zaten yeni fasıl açılması falan da söz konusu değil. Dolayısıyla e, Avrupa Birliği ilişkisi artık bambaşka yerlerde e, dönüyor, yürüyor. Bir vize olmayacak. Yani bu ayın sonunda vize falan kalkacağı yok söz konusu değil. İleride de kalkmayacak zaten. Hatta Avrupa tarafında artık bir alay konusu olmuş vaziyette. Çünkü Türkiye'ye vakti zamanında çok yakın olmuş bir İngiliz liberal Avrupa vekili Daf Andrew Daf dedi ki, evet dedi. Yani bu kapıları açmayla alakalı yani mültecilere kapıları açma tehdidiyle alakalı. Aa, açarsanız dedi çok iyi olur dedi. Çünkü Türkiye'den de artık baskıya dayanamayan bir, bir dolu Türkiyeli çıkar gelir Avrupa'ya dedi. Yok canım ya bunu sen atlamışsın. Evet. Yani ben öyle <gülüyor> düşünüyorum ama. Hunddaf. <gülüyor> <Rudolph. gülüyor> Hunddaf. Evet. Ve e, yani müddeci meselesi, eee vize meselesi o kadar. Yani Avrupa Birliği ilişkisi bundan ibaret. Yani, bir de işte Küstah Batı, işte, bir, bir sürü hakaret, e, yani, dün akşam gene e, bir bir televizyonda bir bir dolu hakaretler yağdırılmış. Martin Schulz, Martin Schulz, ya müstakbel Yarınsıakbel ya Scholz öyle, yarınsıakbel Dışişleri Bakanı Almanya'nın biliyorsunuz. Bu, dolayısıyla yani karşı taraftan gelen mesajlar da öyle. Hadi çalışın artık bir şu uyum çalışmalarına bir e, e, yeni bir ivme kazandırın ve eee <gülüyor> üyeliğiniz e, böylelikle garantiye alın falan gibi bir laf duyuyor musunuz? Hayır. Ne ne evet. duyuyoruz? Ee, senin Ömer'in e, az önce söylediğini duyuyoruz yani müddetci evet. anlaşmasına sadık kalın Yunanlılar da benzer şey söylüyor zaten yani onlar da devamlı alttan alıyorlar yani bütün bu adalarla efendim Lozan'la ilgili Türkiye'den e, gelen o hönkürmelere karşı e, ama yapmayın epey falan diyorlar yani bir, bir dolu aslında yani e, nota gerektirecek. Eee ediliyor yani hakikaten yani şu Lozan ilgili yani daha daha çok konuşacağız herhalde. Maalesef bu bu, yani bu antlaşma sadece Türkiye ile Yunanistan arasında bir antlaşma değil. Sınır çizdiği için uluslararası yani bütün dünya memleketlerini ilgilendiren bir antlaşmadır. Dolayısıyla kimse bunu konuşmuyor. 2 programlarda daha önce söyledim. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Lozan fayda tırnak içerisinde Lozan e, sayesinde e, Türkiye Cumhuriyeti Ermeni soykırımı konusunda hesap vermez hale gelmiştir. Yani ki, farkında bile değiller. Yani o orası açıldığı andan itibaren yani tekrar Lozan'ın üstüne gidildiği andan itibaren çok çok başka farklı baş ağrıtıcı enasından eee Pandora kutuları açılabilir yani. Evet. Şimdi bir gelişme daha var gene bu itiş kakışta. Şimdi üçüncü konu yani vize, müştericiler ve son kalan yani Avrupa Birliği ilişkisi, eee gümrük birliği. Şimdi bu bu şakası yok hakikaten rakamlar kalmaz insanların aklında ama şöyle diyelim e, yani Türkiye'nin dış ticaretinin artık %50'si şimdi 2016'da daha da yükseldi %44'tü geçen sene yani yaptığı ihracatın %44'üydü şimdi %50'ye yaklaştı %48 küsur evet <gülüyor> diğer coğrafyalara artık e, o kadar ihracat yapılamıyor dolayısıyla Avrupa Birliği e, pazarı önem kazandı şimdi böyle bir bir kere veri var ortada. Yani bu bunun şakası yok. İki stok bazında veya yıllık bazda 65 ile 70 mertebesinde yüzde oynayan bir foreign direct investment yani doğrudan yabancı yatırım. Yani sıcak para değil soğuk para diyelim adına girişi o da Avrupa Birliği kaynaklı. Bu gelmiyor artık tabii yani epeydir gelmiyor ama var yani stok orada duruyor hala e bunları, bunları ateşe atmak yani bununla dalga geçmek Efendim Avrupa bitti mahvoldu, çöktü diyenler var yani bütün e, e, hükümet medyası Avrupa bitti, çöktü diye yazıyor biliyorsunuz e, yani bir onu okuyan birisi abi çökmüş falan niye girelim gider ya yani. <gülüyor> öyle sanlıyorlar Ve e, şimdi bu konuda bir e, e, bir gelişme bekleniyor. Önümüzdeki yıl o da e, epeydir artık e, e, gözden geçirmesi gereken Gümrük birliği ile ilgili çalışmaların başlaması. Evet. Şimdi, e, çünkü o kaç 21 yıllık bir e, anlaşma bu Gümrük birliği anlaşması pek çok eksiği var. Bir de amacı tabi tam üyelikte şimdi tam üyelik olmayınca onu başka türlü gözden geçirmek gerekiyor falan şimdi bu önemli yani bu son dallardan biri Türkiye'nin tutunabileceği öyle diyelim şimdi bununla ilgili çok sevimsiz bir gelişme oldu dün daha suyu çıkmadı ama bir Brüksel'le bir kaynaktan şöyle bir tweet geldi Vocal Europe sitesinden Ee, Avrupa parlamentosu gümrük birliğinin gözden geçirilmesini e, engellemek üzere e, harekete geçti diyor. Sadece gümrük birliğini değil bir de IPA yani Instrument for Preaccession yani katılım öncesi araç. Nereden baksan yılda aşağı yukarı 1 milyar avroluk bir e, para bir Türkiye için dız gelir kız geçer ama Ee, ne demek bu yani e, maskıya alınması e, konusunda e, Avrupa Parlamentosu'nda bir e, ortak akıl yani bir e, ortak e, e, girişim e, başlamak üzereymiş e, e, o, yani o da kesilebilir demek istiyorum olarak, e, gelen e, tam anlamıyla projelerdiriliyor ama yani e, katılım müzakerelerinde olan ülkelere yapılan destek bu 1 milyar yıllık aşağı yukarı Türkiye'nin aldığı artı tadı gümrük bir. şimdi bu ikisinin de yani ikisi de tehlikeye girmiş durumda bu Avrupa Parlamentosuna geçen haftadan bu yana çok hakaret ediliyor hatırlarsınız biliyorsunuz şimdi Avrupa Parlamentosu zaten sadece işte konuşmak için vardır da hiçbir gücü yoktur da falan diye bir sürü sallıyorlar Avrupa Parlamentosu'nun e, e, yani yasama anlamında e, en önemli yetkilerinden bir tanesi akçeli işlerdir. Yani e, Gümrük Birliği de bunlardan biridir. E, İPA fonları yani katılım öncesi kaynak yardım e, fon, fonları da Avrupa Parlamentosu'nun uhde tasarrufundadır. Yani e, Cühela'ya hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu sadece tavsiye kararları alan e, bir e, yapı değil. Dolayısıyla e, geldi, yani bir hafta sonra geldiğimiz yer burası. E, hakaret yağmaya devam ediyor. Bu hakaretler tabii bir yerlerde not ediliyor herhalde. E, ama e, yani 30 Kasım 2016 itibariyle 1999'da başlayan süreçten bahsetmek gerekiyor. Zaten Açık Radyo programında da biz o bağlamda başlamıştık hatırlarsın da. Mert, Aynen öyle. Şerif'le birlikte ve e, e, dolayısıyla geldiğimiz yer bu kadar acıklı e, berbat bir yer e, Avrupa Birliği konusunda söyleyeceğim aşağı yukarı bu kadar birkaç halk e, tam daha var Suriye'yle alakalı e, can var mı? E, Avrupa Birliği'yle o, alakalı ama. olan konu tardım efendim Evet, tabii. Yok yani boynumuz kıldan ince verilecek kararlar konusunda. Bu saatten sonra yapabilecek çok fazla bir şey olduğunu ben de düşünmüyorum. <gülüyor> yani Umutsuzluksa 15, var an. yani. Ne var? Umutsuzluksa eğer gençleri gözünde evet. nitelendirebileceğiniz Avrupa Birliği ile alakalı olan konularda evet. var. Ha, bu arada tabii çok ilginç diyorum genişleme genel müdürlüğü ne yapıyor diye falan. Yani Türkiye'den boşalan enerji ya daha doğrusu Türkiye sayesinde ortaya çıkan atıl iş gücü demek lazım belki. Brüksel'de ağırlıklı olarak bütün diğer coğrafyaya has durumda. Bu çok Hı -hı. ilginç. Yani işte Kosova Arnavutluk, Osna Hersek Üniversitesi, Makedonya Ukrayna Ukrayna'da, Ukrayna bir vize kalkıyor biliyorsunuz. Evet. Gürcistan'a vize kalkıyor. Düşün bak bu tüyoları veriyorum. Yani not ediyorsun değil mi? Gürcistan bak Gürcistan güzel yerinde. Evet yakında. Yani ondan sonra kalkıyor. Ondan sonra ve harıl harıl e, genişleme genel müdürlüğü NIRS tabir edilen m -E e, çalışıyor. Çünkü Türkiye ile ilgili bir şey yaptıkları yok zaten. E, Anladığım kadarıyla Türkiye masası epey kalabalıktı. Tabii, bak, e, artık iyice boşalmış. Yani üç kişinin işini veya dört memurun işini, örokratın işini bir, bir, bir tanesi e, hallediyormuş. <gülüyor> Lüksel'den aldığım e, bilgi bu. Evet. yani artık iyi, tasfiye şeyine girmiş durumdalar. Yani <gülüyor> müzakerelerle ilgili. Evet. Evet. Peki yani şey gidişat hiç, hiç açıcı görünmüyor. Yani Avrupa Birliği'nin daha önce yapmış olduğu hataları da çok enine boyuna dile getirmiş olduğumuz için onlara da tekrar dönmüyorum. Evet, tabii tabii. Gündeki... 15-16 şimdi yani iş o kadar e, sevimsiz bir yere geldi ki e, ya 15-16 Aralık'ta işte şimdiki halihazırdaki Slovak dönem başkanlığını noktalayacak olan Mutat Avrupa Birliği Konseyi var. Yani zirve var. Türkiye orada konuşulacak. Şimdi Avusturya tabii açık açık artık tamamen karşı olduğunu söylüyor. O yüzden zaten müzakereler bitti. Yeni bir fasılın açılması söz konusu değil artık. Evet ve e, e, orada bir karar yani Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararı doğrultusunda bir şey çıkar mı? E, sanmıyorum. E, ama e, yani bir, ama o not edilecek yani. orada bir, bir şekilde ona atıf bulunulacak. Yani bu, bu bile zaten işi e, soğutmak için e, yeterli kaldı ki e, e, yani vize olmazsa eee mülteci anlaşmasını ses ederiz dedi Numan Kurtulmuş Tayyip Erdoğan salarız üzerimizde mültecileri dedi. Dolayısıyla yani artık iş hakikaten bir kopma noktasına doğru gidiyor. ya yani resmi kopma noktasına doğru gidiyor. Bir de tabii bir referandum yapacağız. Artık bu milletimiz anladı neyinde ne olduğunu. Bu Avrupa Birliği esaretinden, Batı esaretinden kurtulacağız. Diyorlar Yani geldiğimiz yer bu Şimdi bütün bunları yani bu, bu sevimsiz gelişmeyi Bu son derece talihsiz gelişmeyi Aynı zamanda Hızlandıracak başka şeyler de var Mesela idam Cezasının geri gelmesi Diğer taraftan bu e, Suriye e, meselesi şimdi evet. yani Suriye, Irak ve Yunanistan Tabii şimdi buraya e, yani bu üç ülkeye yönelik e, gayet e, sert e, köşeli ve e, tehditkar e, demeçler duyuyoruz değil mi? Mesela e, dün e, Cumhurbaşkanı e, biz Suriye'ye Esad'ı devirmeye girdik Evet Şimdi bütün bunlar e, yani bu böyle kolaysı e, yani herkesin önünde kamuoyunun önünde sarf edilebilecek yani amaç o olmuş olsa dahi sarf edilebilecek laflar değil yani burada artık hakikaten işin nasıl şirazesinden çıktığını genel anlamda söylüyorum tabii. E, anlatması açısından hakikaten çok e, maldar e, şeyde de Bulgaristan ve Yunanistan'da da büyük endişe yaratmış zaten bu Numan Kurtulmuş'un söyledikleri. Evet. Ted tedbir almaya çalışıyorlarmış. Kapılar açılırsa ne olacak diye. Ya insanlar zaten bir kere Suriyelilerin yani Suriyeliler artık savaşın sonunu beklemek üzere Türkiye'deler de Avrupa'da çok fazla bir eee bir, bir, bir, bir şartları olmadığını biliyorlar dolayısıyla kimi salacaklar o yüzden yani Andrew Udaf'dan bahsettim evet. herhalde çıkanlar Türkiye'li olacak falan ama yani bütün bu olumsuzlukları üst üste ya yani koymak lazım yani burada Esad'ı devirmeye girdik e, devirmek üzere Suriye'ye müdahalede bulunduk e, dendi e, aynı sırada yani aynı anda eş zamanlı olarak dünyada artık Esatsız bir Suriye olama e, algısı oluşuyor yerleşiyor Fransa'da e, ki yani Muhtemel yeni Cumhurbaşkanı bunu söylüyor Trump bunu söylüyor Ruslar zaten bunu söylüyorlar yani bir iki tane ülke kaldı Esad gitsin diyen zaten artık yani yok bile artık yani böyle açıkça yani hükümet seviyesinde bu Dillendirilmiyor. Şimdi Türkiye böyle bir yerde duruyor. Yani herkes yani tam yani genel kanaatin aksi yönde. Şimdi bütün bunlar tabii işleri kolaylaştırmıyor. NATO babında diye çerçevesinde de kolaylaştırmıyor. Yani orada böyle, şimdi başka bir konsansüs oluşuyor. Bunlar tabii herhalde etkileyecektir. Yani bu ortaklığı, yani Türkiye'nin batıyla olan Orta, o, o, ister Avrupa Birliği olsun, ister NATO olsun ortaklıklarına. Evet. Bulunmaz kumaşı değilsin dedi son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Avrupa Birliği için. İşte. Evet. Bu, bu söz kapatabiliriz herhalde. Evet. <gülüyor> Bence. Hayırlara vesile. Hayırlara hayır. vesile. Görüşmek, Görüşmek, Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete Mac'den dinlediğimiz bir parçaydı Second Hand News Elden düşme haberler Tam da bize uygun el ya da Elden düşme haberler John Graham McVee'nin grubun basçısı Britanyalı bu grubun Basçısı ve Fleetwood Mac'in de Kurucusu Kurucularından Bir tanesi 26 Kasım 1945'te doğmuştu. Biraz gecikmeli olarak ona da bir günaydın demiş olduk. İhmal etmeyelim dedik. Açık radyoda açık gazetede. Saat 9.39 10'a 20 var aşağı yukarı. Ve devam ediyoruz. Bir düzeltme özür ve düzeltme yazısı konuşması yapayım. Biraz önce bir Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıklamasının Türkiye'de sadece Türkiye hapishanelerinde 3 basın kartlı tutuklu var cevabını aslında 24 Mayıs 2016 tarihi itibariyle vermiş. Çifte gecikmeli bir mahpus gazeteci cevabı ancak bu soruyu soran Meral Danış Beştaş'ın Ee, cevabına Nisan 2016'da sorduğu soruları e, Ağustos'ta cevap vermiş. Biraz gecikmeli zaten. Ama e, Danış Beştaş'ın eline milletvekilinin eline yeni geçmiş. Dolayısıyla Biyanet'teki haberde e, şu şekilde okunmalıydı. Ben hata yaptım. Bakan Bozdağ'ın çifte gecikmeli. Mahpus gazeteci cevabını eee ...böyle cevap vermişti işte... ...HDP'nin soru önergesine... ...Ağustos'ta cevap vermiş... ...oysa sadece Nisan ve Mayıs'ta... ...zaten 2016'da... ...12 gazeteci tutuklanmış... ...bunu da belirtelim... ...ve tabii daha da... ...bu... ...benim yapmış olduğum hata... ...hiçbir şey örtmez tabii ama... ...vahim bir başka durum da... ...ortaya çıkıyor şu anda Türkiye'de 145'i aşkın ya da 145 tam sayı olarak hapiste yatmakta olan gözaltında ya da tutuklu gazeteci olduğu gerçeğine ilişkin hiçbir şey söylememiş. Evet Asıl önemli olan da bu zaten dehşet verici bir durum var. Öte yandan başka birkaç dehşet verici durumdan da bahsedelim. HDP'li İdris Baluken hakkında Halkların Demokratik Partisi'nin Grup Başkan Vekili ve Tutuklu Diyarbakır Milletvekili 4 farklı suçlamadan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis ceza sistemiyle dava açılmış ee, evet böyle yani devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma silahlı terör örgütüne üyelik terör örgütü propagandası vs. eskiden bizim gençlik yıllarımızda Yani ...bir önceki kuşaktan bahsediyorum... ...141 ve 142. maddeler vardı. Türk Ceza Kanunu'nun... ...meşhur iki maddesi... ...işte... ...komünist... ...örgüte üye olma... ...ve komünizm propagandası yapmaydı. Şimdi bu değişti. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma. Sinahlı terör örgütüne üye olma... ...ve terör örgütü propagandasına... ...dönüştü. Ama milletvekillerine bu suçlamanın... ...getirilmesi çok... Tabii Yeni olmamakla beraber çok ağır bir durum. Doğan Haber Ajansı'nın haberinde mahkeme suçların bir kısmının Diyarbakır'da işlenmiş olması ve burada da hakkında kamu davası açılmış olması nedeniyle yetkisizlik kararı verip Diyarbakır ağır cezaya göndermiş. Öte yandan 4 Kasım'da tutuklanmıştı Baluken. Bir de tutuklu olan DBP'li eş başkan Gültan Kışanak belediye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanıydı eş başkanıydı ee, onun hakkında da gene aynı suçlardan silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek ve terör örgütü propagandasını yalnız bunu 41 defa yapmış bütün basın hmm. açıklamalarında terör örgütü propagandası yapmış olduğu söyleniyor ve o da belediyenin diğer eş başkanı Fırat Anlı ile birlikte 25 Ekim'de gözaltına alınmıştı 230 yıla kadar hapis cezası isteniyor kendisine Durum böyle yani. HDP'lerin hakkında ağırlaştırılmış müebbet ya da 230 yıllık cezalar istenmekte. HDP'li ve DBP'li milletvekili ve belediye başkanları için haberiniz olsun diyelim. Evet. Durum bu. Şimdi Daha önce programın ilk saatinde de söylediğim şeyden bahsedelim şimdi. Ciddi bir ortamda bulunuyoruz. Cengiz Aktar'la konuşurken söyleme fırsatı bulamadık ama Avrupa Birliği'nin temelleri de başka açılardan sallanır gibi özellikle Brexit konusunda ve dünyanın da yaban hayvanlarının 2020'ye kadar üçte ikisinin yok olması gibi 3 sene içinde bütün yaşamın temelini oluşturan yaban hayatının yok oluşundan bahsediliyor. Ya yani insanların temiz hava, temiz su, içecek su ve e, temiz yiyecek, gıda için ve diğer bütün kullanacakları malzemeler için elzem olan onlarsız asla yapamayacağı şeylerin ve aynı zamanda da e, esin kaynağı ve mutluluk bulabilmek için de şart olan yani doğal dünyadan başka bir esin kaynağı nerede bulabilir ki insan? E, yani 3700 omurgalı türü üzerinde 14 bin gözleme yapılmış bir popülasyonları üzerinde ve 64.000 hayvan türünün durumuna ilişkin bir indeks yayınlanmış. Living Planet indeks diye omurgolu hayvanların %67'sinin gideceği 1970 seviyelerine göre %67 seviyesinin %67'sinin gideceği söyleniyor. Bir de Geçen haftanın bir haberi vardı Onu da şimdi bu Vesileyle şey yapalım Yüzlerce memeliler Üzerine yapılmış memeli türlü Hayvan türleri üzerine bir araştırmada Şempanzelerden hipopotamlara Ve yarasalara kadar uzanan insanlar tarafından Yiyerek bitiriliyormuş Yiye, yiye bitirdik Diyeceğiz sonunda Yani yok oluşa götürülüyormuş 301 ayrı hayvan türü, memeli türü ee, öncelikli olarak insanların avlamasından bushmeat deniyor bunlara. Uzun süredir takip bush. ediyoruz. Evet. <gülüyor> Etmeye çalışıyoruz. Aç kalan insanlar bunları yiyorlar. Ebola'nın çıkma sebebiyle. <gülüyor> Ama şimdi artık yok oluşa büyük yok oluşa gittiğinin haberi de vardı. Hayırlısı. Hayırlısı diyelim evet ve önemli bir önemli bulduğumuz bir yazıyı okumaya geçmenin tam zamanı diyelim. Ve George Mambio'nun 25 Kasım 2016 tarihinde The Guardian gazetesinde kendisinin de 29 Kasım tarihinde Mambio George Mambio.com'da, Mambio.com.da çıkan blogunda çıkan yazıyı Şimdi sizinle paylaşalım. Uğursuz sayı. İnsanlığın an itibariyle yüz yüze bulunduğu 13 imkansız kriz. Kendinizi güçlü hissetmiyorsanız lütfen bu yazıyı okumayın. Bu karşımızda durduğunu düşündüğüm 13 baba krizin listesi. Başkaları da olabilir. Lütfen siz de istediğiniz eklemeleri çıkarmaları yapın. Özür dilerim ama içinizi açacak bir yazı değil bu. 1. Donald Trump Beyaz Evin yeni sakini, itidal, denge veya empati kapasitesine sahip olmayan <gülüyor> ama intikamcılık ve kindarlık konusunda sınırsız kapasiteye sahip olduğu izlenimini veren biri. Meclisin iki kanadı ve yüksek mahkemede cebinde olduğuna göre kendisine silme yetki ve güç bahşedilmiş durumda. O da kendisini dünya hakkındaki kanaat ve bilgisi en hafif deyimiyle sınırlı olan bir, bir takım insanlarla sarıp sarmalamakta. Trump, dünyanın en büyük nükleer ve konvansiyonel silah cephaneliğinin yanı sıra Dünyada bir devletin şimdiye kadar geliştirdiği en kapsamlı gözetleme, izleme ve güvenlik ay aygıtının idaresini de üstleniyor. 2. Stratejik askeri kararları alırken Trump'ın eli kolu bağlı değil. Kendisi kongrenin şeklen kısıtlamalarıyla dahi engellenmeden hareket edebilme yetisine sahip. Ulusal güvenlik danışmanı Michael T. Flynn, tehlikeli bir radikal ya da aşırılıkçı. Michael Flynn hakkında bir hatırlatma yapalım ayrıca. Ee, hem, e, yani, Mumbyo bunu yazmıyor tabii ama, dipnotlarında da belirtmiş Michael Flynn. E, hem e, bir yandan Türkiye'de heyecanla karşılandı. Fethullah Gülen'in iadesini isteyenlerden biri olarak, Ama aynı zamanda o korkunç 15 Temmuz'daki terör darbe, kanlı darbe girişimi sırasında o 8 saat farkla izleyip bir konuşma sırasında onu dinletip şu anda bir darbe oluyor ve hadi alkışlarınızı Türk ordusu layıktır diyen adam bu şimdi en yetkili Ulusal Güvenlik Danışmanı'na ne geliyor? Bunu da hatırlatmış olalım. İkinci büyük kriz bu. 3 Trump'ın ekibinin geri kalanı. Trump'ın ekibinin bir bölümü fosil yakıt, sigara, kimya ve finans şirketlerinin kiraladığı profesyonel lobicilerden ve ortaya karışık bir takım milyarderlerden oluşuyor. Öncelikle siyasi çabaları, regülasyondan ve ilerlerden, vergilerden kaçmak bu insanlar daha doğrusu onların temsil ettikleri çıkarlar şu an itibariyle iktidarda canlılar dünyasına kamu sağlığına, kamu maliyesine ve finansal istikrara yapacakları etki bir yana bu aslında sigara şirketlerinin 1960'larda öncülük ettiği siyasi modelin doğrulanmasını gösterir gibi model gösteriyor ki Yeterince para harcayıp, düşünce kuruluşları denen think tank, üniversite kürsüleri ve sahte taban hareketleri kurar, şirketlerin sahip olduğu medyayla bu kurum ve kuruluşlara platform sağlayacak kadar yakın çalışırsan, ihtiyaç duyduğun tüm politikaları satın alabilirsin. Demokrasi de hükmünü yitirmiş bir risaleye döner. Siyasi alternatiflerinde kepenkleri indirilir. 4. Atlantik ötesindeki perde arkası Öte yandan Atlant'in bu yanında Britanya'nın Avrupa Birliği'nden palamarları çözüp kurtulma çabaları belki de aşılamayacak seviyede karmaşık bir sorunlar yumağıyla karşılaşmış durumda. Dahası hükümetin kendisini içinde bulduğu siyasi açmazın bir çözümü de olmayabilir. Yani şöyle, A, ya hükümet, Britanya hükümeti tek bir pazara erişim hakkı karşılığında insanlara serbest dolaşım hakkı tanımayı kabul edecek ki bu durumda Brexit cephesi devasa bir utanç dışında hiçbir şey kazanmış olmayacak ya da B, Avrupa Birliği kepenklerini gümbür diye indirecek Avrupa Birliği'nin Britanya hükümetinin önerdiği şartları reddetmesi ihtimalinin yüksek olması bir yana Avrupa Birliği Britanya'nın çıkmasından doğacak masrafları karşılamak için 60 milyar avro tutarında bir çıkış faturasını dayatmaya da kalkabilir Britanya hükümetine. Bu hükümet için ödenmesi imkansız bir siyasi bedel olur ve üzerinde görüşmelerin yürütülmediği bir kopuşa Düşünülebilecek en haşin Brexit'e yol açar artık. 5. Eurozone Riskleri İtalya'daki banka krizi bayağı büyük olacak gibi görünüyor. Bunun Avro bölgesinin yani Eurozone'un varlığını sürdürmesi üzerindeki etkileri ne olur? Bu konuda kimsenin en ufak bir fikri yok. Ahmet İnsel bahsediyordu. İtalya'daki banka krizi konusunda bugünlerde, belki perşembe günü, belki de bugün görüşmeler yapılacak. Ve ne olacağını kimse bilmiyor. George Monbiot'un dediği gibi. <gülüyor> Bunu da ilave edeyim. Yalnız ünlü bir Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolar kazanan bir borsa spekülatörü, Avrupa'daki bankaların özellikle de İtalyan bankalarının durumunun fevkalade kritik durumda olduğunu söyleyen bir demeç vermişti geçenlerde Guardian gazetesine. 6. Ve bunların küresel olarak dallanıp budaklanmaları. Bunlar yeni bir küresel finans krizini tetiklemeye yeter mi sorusunun cevabını da kestirmek zor. Ama böyle bir şey olursa da Hükümetler 2007 ve 2008'de kullandıkları türden bir kurtarma planını devreye sokmayı başaramayacaklardır. Zira kasaları bomboş. 7. İstihdamı yiyip bitiren otomasyon Otomasyon mevcut işleri benzeri görülmemiş şekilde yok edecek ve bilişim teknolojilerinin ekonomik hayatın her yerine girmesi geçici bir evre olmayıp Aksine yükselen bir trend olduğu için istihdamın nasıl yeniden sağlanacağını kestirmek hayli zor. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir hükümetin ya da partinin bu meselenin boyutlarını ve ölçeğini kavrayabildiğine dair herhangi bir işarette yok. 8. Ya Marine Le Pen kazanırsa Ya da ben ekleyeyim. Fransız neydi? Mbio. O kazanırsa. Önümüzdeki mayısta Marine Le Pen'in Fransa Cumhurbaşkanı olması ciddi bir olasılık diyor Mbio. Bunun Avrupa Birliği'nin çöküşünü tetiklemeye yetip yetmeyeceği cevabı bilinmeyen bir başka soru. Bu da kriz olarak yeterince güçlü olmazsa sırada bekleyen başkaları var. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da ama daha küçük ölçekte hemen her yerde yükselen milliyetçi hareketler. <gülüyor> ve bunlar bir zincirleme reaksiyonu harekete geçirebilirler. Şuna inanıyorum ki bu zincirleme reaksiyon başladığında öyle bir hızla gelişecek ki herkes şaşıp kalacak. Bir ay gibi bir süre içinde Avrupa Birliği toptan ortadan kalkabilir. 9. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni görüntüsü şöyle olacak. Eğer Le Pen kazanırsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan ülkeler şu insanlar tarafından temsil edilecek. Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Theresa May ve Marine Le Pen. E bu kadroyu güven verici bulmak insanı biraz kasar yani. On. Paris İklim Anlaşması ayaklar altına alınacak. Ulusal iklim değişikliği programlarının Hükümetlerinin Paris'te vermiş olduğu taahhütlerle hiçbir bağlantısı yok. Bu programlar bütünüyle uygulansa bile ki böyle bir ihtimal yok, bizi anlaşmanın öngördüğü iklim değişikliği yörüngesinin hayli ötesinde bir yere konuşlandırıyor. Üstelik Trump'ın neler yapacağını daha hiç bilmeden bu haldeyiz. 11. Göç hareketleri üzerindeki etkileri İklim çöküşünün pek çok etkisinden biri ki şehirlerin sular altında kalması, gıda üretiminin düşüşü ve su tedarikinin iyice kısılması gibi minik meselelerin yanı sıra devasa kitli hareketleri olacak. Öyle büyük ölçüde olacak ki bu, şimdiki güçler bunun yanında devede kulak gibi kalacak. Bunun insani, siyasi ve askeri olası sonuçları ise tahayyülümüzün de ötesinde. 12. Sadece 60 hasat mevsimi kalmışken, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, bugünkü oranlarda toprak kaybıyla gidilirse, önümüzde 60 yıllık hasat zamanı kalmış durumda sadece. Üstelik de ben ekleyeyim. Mombio'ya bu 2014'teki raporda yani %58 habitat kaybı de kalmış olabilir. Ve 13 hızlanan yok oluş krizi. Öyle görünüyor ki türlerin yok oluş krizi her şey bir yana hızlanıyor. İşte biraz önce 2020'ye kadar üçte yaban hayatındaki hayvanların 3'te ikisinin yok olacağını Büyük bir raporda WWF ve Londra Zooloji Derneği tarafından açıklanan raporda okumuştuk. Bu da her şey bir yana yok oluş krizinin hızlandığını anlatıyor. 13 madde böyle. Bombiyo şöyle bitiriyor yazısını. E yetti ama. Böyle mi diyorsunuz? Kusura bakmayın bitmedi. Bu karmaşık çok başlı krizin kendine özgü özelliklerinden biri de ...aydınlığa çıkacağımız bir öbür tarafı görünmemesi. Şöyle bir gerçekçi senaryo düşünebiliyor musunuz yani? Bu senaryoda hükümetler total izleme, gözetleme ve drone'larla... Ins ...insansız hava araçlarıyla vurma kapasitelerini yitiriveriyor. Milyarderler, dolar milyarderleri halk oyunu hileyle yönlendirme becerilerini unutuveriyor... Kırılmış bir Avrupa Birliği kendini aniden toparlayıveriyor, iklim değişikliği olmayı veriyor yok olmuş canlı türleri gaipten geri geliveriyor ve topraklar yeryüzüne geri dönüveriyor. Bu bahsettiklerimiz anlık gelip geçici krizler falan değiller. Daimi bir çöküşü işaret ediyor gibiler. Umut yok yani. Dolayısıyla burada kilit soru. Bunları şimdi cevap veriyor işte. Bunları nasıl savuşturacağımız değil. Eğer mümkünse nasıl önleyebileceğimiz yapılabilir bir şey mi bu? Eğer öyleyse ne pahasına? E okur. Bunları seni depresyona sokmak için yazmıyorum. Bu satırların öyle bir etkisi olabileceğini biliyorum tabi ama amacım başka zihinlerimizi amacım zihinlerimizi önümüzdeki görevin büyüklüğüne odaklamak. George Monbyo. Bu 29 Kasım'da bir ek notu var. Bu makaleyi yazdıktan sonra bu risklerden 3 tane daha aklıma geldi. 1. hem Çin'de hem de Batı'da baş gören boş baş gösteren borç krizi, 2. küresel emeklilik krizi ve 3. antibiyotik direnci düşmesi. Hani yeterince dert edecek sorun kalmamıştı da bunları da ekleyeyim dedim diyor Monbio. Bu akşam Josh Fox'un filmi olacak Salt'ta. Aynı sorulara, Umut nerede sorusuna Josh Fox da kendi yeni filmiyle, 2016 filmiyle cevap arıyor. Maalesef İngilizce altyazılı, yani Türkçe altyazısı olmadığı için... Biraz sınırlı bir durumdayız aynı yeni bir gösteri daha Daha sonraki bir gösterim yapılacağı Vaadini de aldım Salt'tan ee, Gene de akşam orada Salt Galata'da Bunu konuşacağız Umut meselelerini Çok ilginç ve kapsamlı bir film Sonuç olarak şeyde e, Soralım e, Çalalım şimdi da q grubunun Basçısı Michael Dempsey 1958'de bugün doğmuştu ve şarkının konusu da başlığı da bizim konuştuklarımıza bir hayli uygun düşüyor. The End of the World Dünyanın Sonu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. h k